و خ ي ر ا ل ه دي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل, ل أ م, ر م و ر محتثاتها وكل محتثات ب د ع وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد كرد اشترم السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته اللهم سلام ر ح م ة وبركاته زنزوس カーディスティム・イマン・ブクハリ、アハラクハティスティー、ビッグ・アレヤ・ゲイツリー、アン・アドブル・ムフレット・アッド・キターブ・ムザ、タバメ・ドゥ・ロス、ボギン・イト・バーリー・ラ・ドゥ・ドクサン、ノマロド、デュワイト。 Ebu Zerradullah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hasri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah tebalik ve tealadan bildirdiğine göre Allah şöyle buyurdu Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım ve sizin aranızda da onu haram kıldım birbirinize zulmetmeyin Ey kullarım siz gece ve gündüz günah işlersiniz ben ise günahları bağışlarım ve bunlara aldırış etmem o halde benden bağışlarınızı deyin ki sizi bağışlayayım Ey kullarım, benim doyduklarımın dışında hepiniz açsınız, o halde benden doyurulmayı isteyin ki sizi doyurayım. Benim, benim giyindirdiklerimin dışında hepiniz çıplaksınız, o halde benden giyindirilmeyi isteyin ki sizi giyindiriyim. Ey kullarım, eğer sizden öncekiler ve sonrakiler, insanların ve cinleriniz sizden en fazla taklat sahibi bir kulum kalbine sahip olsalar, bu benim mülk ve saltanımdan hiçbir şey çoğaltmaz. Eğer bütün bunlar en günahkar bir adamın kalbine sahip olsalar, bu da benim ülkümden hiçbir şeyi azaltmaz. Eğer büyük bir meydanda toplamda benden isteseler, ben de onlardan bir insana istediği şeyleri versem, bu benim ülkümden bir şeyi azaltmaz. Ancak denizi bir defa daldirıp çıkarılan bir iğnenin denizin suyunu azaltması kadar eksildir. İyi kullanın. İşte bunlar sizin amellerinizdir ki ben onları size karşı muhafazederim. O halde kim amellerinde hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de amelleri arasında hayırdan başka şeyler bulursa ancak kendisini kınasın. Ebu İdris, bu kudsi hadisi anlattığı zaman saygından dolayı dizleri üzerine çekerek oturuyor. Evet. Hadis, tamamen tevhidi anlatan Allah Azze ve Celle'ye karşı insanların fakirliğini アジズリー・メズー・ファキルリー・メー・ッド・アラー・アザヴェジャー・レイ・ケリマスン・デー・ワ・クリカ・リンサン・ド・アイファー・エンサン・ザイファー・ラクイラトン・ミシュアジズリルリー・メズー・ベッド・アラー・アザヴェジャ bildiren tevhidi bir hadis. Başımıza ne gelirse gelsin veya ne kadar ihtiyacımız olursa olsun yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den istenmesi gerektiğini vurgulayan tevhidi bir rivayet. O yüzden çok önemli bir rivayet kardeşlerim. Zaten、e, rivayette Allah Azze ve Celle Ya ibadî, ey kullarım diye başlıyor. Yani bu ibare bile, bu hitap bile ki insanları ve cinnleri hitap ediyor Allah Azze ve Celle. Ey kullarım derken. Çünkü hem takva hem de fucur olan bir varlık. Yani içerisinde hem takvanın hem günah işleme duygusunun olduğu iki varlık, insan ve cinn. O yüzden Allah Azze ve Celle ey kullarım derken bu ibarede bile insanın fakirliği fakir olduğunu, insanın acziyetini bildiren bir hitapdır bu ey kullarım. O yüzden Allah Azze ve Celle insanlara ve cinlere bununla hitap ediyor ey kullarım. Sonra devam ediyor. Buyurur ki Allah Azze ve Celle قَدْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ حَرَّمْتُ مُحَرَّمًا الظُّلْمَ بَيْنَكُمْ الْمَظْلُومِ وَجَعَلْتُهُ عَلَى نَفْسِي اِنْكَانَ カデ ا ャルムキャレメシー ا ドハンジェシテミシティク。ウォッタキダウォッタルムズドミンキャラウォッキャラファラン。カフィルビルオーサー、マズドムズノーウォッアムシピルキンセンイン、ドアスンダンベット و スンダンコクティア、アラ ل サウォーアレイサラトウォッサラ。キンキオムナ。 Allah Azze ve Celle arasında bir perde yoktur. Yani Allah Azze ve Celle mazdumun duasını kabul edeceğini vaat ediyor. Doğru mu? Üç tane dua vardır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar ne yapılmaz, geri çevrilmez, muhakkak kabul edilir. Birincisi annenin, anne ve babasına yaptığı dua, misafirin yani yolcunun yapmış olduğu dua, bir de mazlumun yapmış olduğu dua, Allah katında kabul edilen bir duadır. Bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur. Muhakkak Allah onun duasını kabul edecektir, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Zulüm, bir şeyi yeri olmayan bir şeye koymaktır. Ve Allah Azze ve Celle ve Zulmü kendisinde hiçbir zaman yakıştırmamıştır. Yani Allah Azze ve Celle'nin zulüm, zalim olma gibi bir vasfa sahip değildir. Allah adalet sahibidir. Buyurur ki Allah Azze ve Celle Kehf Suresi 49. Ayet-i Kerimesinde وَلَا, يَظْلِ... وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Allah hiç kimseye zulmetmez. Allah adalet sahibidir. وَجَعَلْتُهُ فَلَا تَظَالَمُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمٍ アラザヴェジェルは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな l は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、l a Ve Allah Azze ve Celle kullarına z u l m な haram kıldığı gibi, Onlara kendi aralarında zulmetmeyi de yasaklamıştır Subhanahu wa Taala ve bir kulun diğer bir kula zulmetmesini haram kılmıştır. Kardeşlerim zulüm iki türlüdür. Birinci zulüm nefsin zulmüdür ve bunun en büyüğü de şiftdir kardeşlerim. Allah diyor ki azze ve celle イかし、シた ر は、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちは、私たちの死を守るために、私たちの死を守るために、私たちの死を koyunması gereken şeyi yerine koymamıştır. Yani hakkıyla ilahlık vasfını Allah Azze ve Celle'den almış, başka bir yaratılmış bir taşa, bir kuşa, bir işte aya, bir güneşe veya bir insana veya ölmüş bir kabre koyarak Allah'tan istermiş gibi ondan istemiştir. Böylelikle insan Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarak もし olarak n e fsine z u l m e t m i ş t r n いな ş irke, lazulmun a z i m m a k a k i ş i r k b ü k b i r z u l m d u r dir Allah, azevejella. で、あらそぱのう u たあ t こ anda z a l i m l e r e vadeti zaman, as ı n d a b u r a da m ü ş r i k l e r k a s t e d i l i r dirkisu h a n u a t a a ら、わ l k a f i r u n e、i̇şte、h u m u z a l i m u n i s t e o アシュザーズ・ザーリボーラー・イスト・カフィー・ラード・デュ・ア・ラ・ソパン・ウォーターラ。Nedan? チンキュー・ア・ラ・ザ・ヴェジェしレ・シー・コシャラク。ア・ラ・ザ・ヴェジェン・レ・イン・カレディレ・キャンデフィス・レ・ネズ・ウメット・ミス・ラッド。オセベット・ド・ライ・デネア・ミス・ラッアザ・バー・ハケット・ミス・ラッド。アラ・ザ・ヴェジェン・ラ・ブ・ナラ・ズ・ウメット・ミス・ジェンネ・メ・コヤーラ・ジェンネ・バーディレク・ソルミス・ハイシャー・ア・アスラッド。 İnsanlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Bu zulmünde en büyüğü ne olmuştur? İşte bu zulüm dediğimiz yani şirk gündeme gelmiştir. Allah korusun. İkincisi de bir kulum diğerine zulmüdür ki işte asıl hadiste bu rivayette zikredilen de budur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam veda haccındaki hutbesinde buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kanlarınız Mallarınız, namuslarınız, sizin üzerinize haramdır. Tıpkı şu gününüzün, şu ayınızın ve şu beldenizin, yani Mekkenin Cuma gününün ve Zulhijce ayının haram olduğu gibi kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız sizi haramdır diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vassalam ve daha önceki rivayette de geldiği gibi. カルディス n ィルム Fakat daha sonra da eğer onu yakaladığı zaman zalim olan kimse, eğer günahından dolayı tövbe etmezse Allah Azze ve Celle onu şiddetli bir şekilde yakalar da o da ne yapamaz? Kurtulamaz. وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَا اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيمٌ شَدِيدٌ Allah Azze ve Celle zalim olan bir kavmi yakaladığı zaman muhakkak ki Allah'ın yakalaması, Allah'ın azabı Çok şedittir buyuruyor Allah subhanehu ve telahud suresi 102. ayeti kerimesinde. Sahih Bukhari'de bir rivayet geliyor kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, her kimin kardeşinin yanında bir zulmü varsa, yani bir kardeşine bir zulüm etmişse, ondan helallik dilesin diyor. Çünkü öyle bir gün vardır ki, o günde ne bir dinar, ...ne de bir dirhem ne yapılmayacak... ...asla ve asla...、E, ...kabul edilmeyecektir diyor. Eğer Allah Azze ve Celle'nin... ...katında kardeşinize zulmetmiş... ...olarak çıkarsanız... ...ne yapacaktır? İşte o gün... ...hiçbir dinar, hiçbir dirhem işlemeyecek... ...ve kardeşiniz... ...o zulüm karşısında... ...ancak mancak sizin yaptığınız hasenatları... ...iyiliklerden alacaktır diyor. Eğer iyilikler biterse... ...bu sefer onun kötülükleri alınacak... 私はあなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたのをと、あなたの言をと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉を言うと、あなたの言葉なたの言うと、あなた 8、「あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ a た a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは e なた e あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ü たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた s t e <g ül üyor> s e z u l m e t たはあなたはあな k はあなたはあなたは n なたは a なた r u h u i あ a a r a d たは e なた n あ n y a あなた l あなたはあなたはあなたはあなたは a な a はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな zaman ona ol d e た o d なた l あ v e r あな Ama Allah subhanehu ve teala buna gücü yettiği halde kendi nefsine haram kılmıştır. Sonra da ne buyuruyor? فَلَا اَتَظَالَمُ Sakın ola ki birbirinize de zulmetmeyin. Yani gücünüz olduğu halde, buna güç yetirebildiğiniz halde zulmetmeyin. Çünkü öyle bir gün gelecek ki o zulüm karşınıza çıkacak. O gün ne bir dirhem, ne bir dinar, ne altın, ne para pul, ne yapmayacak. Fayda vermeyecek, geçmeyecek. Ancak iyilikler verilecek, kötülükler alınacak. Oradaki alışveriş iki türlü kardeşlerim. İyilikleriniz ve kötülükleriniz. Birazdan rivayet gelecek, onu zikredeceğim inşaallah. Öyleyse kardeşlerim, zayıf olarak yaratılan insan, yani Allah Azze ve Celle, kudreti, gücü, bir şey istediği zaman kun feyakun ol deyip ol. Ol der o da hemen oluverir gücü ettiği halde eğer Allah zulmetmiyorsa va khulq al insanu zayıf'a siz zayıf olarak yaratıldığınız halde mi insanlara zulmediyorsunuz yani sizin o Allah Hazire ve Cenenin katında hiçbir şey ifade etmeyen o gücünüz kuvvetini size şimartıyor da sizi gururlandırıyor mu da insanlara zulmediyorsunuz bugün yen yüzünde olduğu gibi bugün kendilerini Dünyanın en güçlü、e, silahlarına sahip olan insanlar bugün kalkıp birilerine diğer insanlara zulmetmiyorlar mı kardeşlerim? Sırf kendilerindeki yanlarındaki güçleri ve kuvvetleri kendilerini gururlandırdıkları için, bununla büyüklendikleri için ne yapıyorlar? İşte diğerlerine zulmediyorlar. Zulmün tek kaynağı bu kardeşlerim. Fakat Allah yüce, buna gücü yettiği halde ne yapıyor? Kendi nefsini haram kılıyor. Öyleyse siz de ne yapmayın? ずうめんべいりゅう、あらそんなべいりゅうき、あらあざわざわざ、いなきゅ ك も الذين تخطئون بالليل و النهار و أ ن, ن ا أ غ ف ر الذنوب و لا ابالي。せざる、ギャジャベギンドゥス、ギャナイスリューションを言うあら。 İnsan hatalıdır kardeşlerim, günahkardır. Sözünde, davranışlarında, bazen iblise, bazen de kötü nefsine, çirkin nefsinin, nefsinin çirkin dürtülerine uyarak ne yapabilir? Rahatlıkla günah işleyebilir. Bu olağan bir şey, bizde olağan bir şey. Fakat Allah Azze ve Celle bunun ilacını veriyor bizlere. فَاسْتَغْفِرُونِ اَغْفِرْ لَكُمْ Sizler göçeğündürs hatar ediyorsunuz günah işliyorsunuz. Öyleyse benden mahferet dileyin, benden bağışlanma dileyin. Yani günahınızdan dolayı tövbe edin, pişman olun, geri dönün ki, Akfir nekum, ben de sizi bağışlayayım. Buyuruyor <gülüyor> Allah Subhanehu ve Taala. Şeyhülislam İbni Teymi rahimuhullah bu bağışlanma ile alakalı diyor ki, bağışlanma genel olarak bağışlanma, bütün günahları içine alan genel bağışlanma iki çeşittir. Birincisi Allah Azze ve Cenn'le tövbe edeni bağışlardır. Diyor ki Allah subhanahu ve teala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ الفُسِهِمْ O nefislerine karşı günah işleyenlere söyle ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَقْمَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. 私たちは ا なたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたの ن めにあ ر たのた ه にあな ن のためにあなたのためにあな ف の و めに ا ل ر のためにあなたのために ي ب たのためにあなたのため و あな و のためにあなたのた ل َあなた ب ためにあ م たのためにあなたِために ا ل たのためにあなたのためにあなたのためにあなたのため أ あ ن たのためにあなたのた ن にあなたْためにَなたのためにあなたَためにあなたのためにあなたُためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあなたのためにあな Allah'a tövbe edin. Allah'a itaat edin. ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ Çünkü o gün geldiği zaman Allah'tan başka size hiç kimse ne yapamayacak yardım edemeyecek. Öyleyse günahlarınızdan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah'a itaat edin. Allah'a dönün. Allah'a tövbe edin. Ya Rabbi ben günahkarım. Günahlarımı bağışla deyin. Oturun günahlarınıza ağlayın. Ama bir daha da günahlarınıza dönmeyin. Bunda samimi olun, ihlaslı olun. Çünkü öyle bir gün gelecek ki o gün azap günüdür, o gün kısas günüdür, o gün hasenatların verilip karşılığında seyyiatın, kötülüklerin alındığı bir gündür. O gün diyor Allah'tan başka hiç kimse size yardım edemez. Öyleyse daha dünyadayken ne yapın? Günahlarınızdan dolayı tövbe edin. Ve Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyin. Ve diyor ki Allah bu ayette mana olarak hiçbir günahkar Allah'ın mağveretinden ümidini kesmesin. Günahları ne kadar olursa olsun bir hadiste geldiği gibi yani denizin veya bir okyanusun köpüğü kadar bile olsa Allah muhakkak tövbe edinin günahını bağışlar diyoruz. Belki müşrik bile olsa, Allah'a şirk koşan birip bile olsa, diyor ki Allah Azze ve Celle müşrikler hakkında. Ta inta bu. Wa aqal musalla etawaatuz zeka. Eğer o müşrikler namazı kılarlar, zekatı verirlerse, tövbe eder. Namazı kılar, zekatı verirlerse, fa ikvanukum fi din. Onlar bile sizin dinde kardeşleriniz diyordur Allah Azze ve Celle tövbe suresi 11. Etinde. と言って、あなたはあなたのことを言って、あなたはあなたのことを言って、あなたはあなたのことを言って、あなたはあなたのことを言って、あなたはあなたのことを言って、و なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ف なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた İşte onlar bile tövbe etseler. Allah muhakkak tövbeleri kabul edendir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tıpkı geçen derste işlediğimiz、işte、gibi 99 tane öldüren katil olan adam 100. yü de öldürüldükten sonra ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye güzel bir tövbeyle tövbe ediyor. Allah da onun tövbesini kabul ediyor ve rahmet melekleri onu alıp Cennetine götürür. Evet. Ancak eğer birine zulmetmişseniz tövbe etmeniz bile ne yapmayacaktır, onu、e, affedilmesine vesile olmayacaktır. Ancak tövbe eden kimse,、e, tövbe eden kimse mazlum olan yani zulmettiği mazlum olan kimseden helallik dilemediği müttetce bu. asla ve asla bağışlanmayacaktır. Kardeşlerim kısas hadisinde diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet günü insanlar çıplak sünnetsiz ve yanlarında hiçbir şey olmadığı halde toplanacaklar. Ve bir ses onlara nida edecektir diyor. Çok uzaktan. ama çok yakından birinin iddia ettiği gibi seslenediği gibi duyılacaktır diyor. Ve diyecektir ki en elmelik kral benim. Hiçbir cennet ehli bugün cennete girmeyecektir. Hiçbir cehennem ehli de bugün cehenneme girmeyecektir. Ve zulüm gündeme gelecek ve diyor ki. Ancakdür zulüm, haksızlığa uğrayan kimse hakkını almadığı müddetçe. Dedim ki diyor ki nasıl olacak? İnsanlar çırlı çıplak, sünnetsiz ve yanlarında hiçbir şey olmadığı halde birbirlerinden nasıl kızas alacaklar? Nasıl birbirlerinden alışveriş yapacaklar? İşte o gün diyor insanların sadece yanlarında yapmış oldukları iyilikler ve kötülüklerden başka bir şey olmayacaktır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassalam. Evet. İşte alışveriş onlarla olacak kardeşlerim. İyilikler, kötülükler. Zulmettiğiniz kimsesi gelecek, kısas uygulanacak. Eğer hakkını helal etmez ise, ki öyle bir ortamda hiç kimse hakkını helal etmez. Neden? Çünkü iyiliğe ihtiyacı var kardeşlerim. Sevaba ihtiyacı var ki Allah Azze ve Celle cennetine koysun. Zulmeden kimseden, kendisine zulmeden kimsenin iyiliğini alacak. Eğer o da yoksa kendi kötülüğünü ne yapacak ona verecek diyor. O yüzden zulüm çok önemli. Bir Temir Rahimullah ikincisi ise bağışlanma diyor ki bunun da buna da azabın hafifletilmesidir diyor. Tıpkı Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam amcası Abu Talip şirk üzere öldü halde ona şefaat etmesi de buna girer diyor. Tıpkı Abu Sa'id al Khudri Radyallahu Anhu'dan gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama amcası Abu Talip diye deildiğinde, ey Allah'ın Rasulü, o senin hayatındayken sana yardım etti, kafirlere müşriklere karşı seni korudu, senin ona karşı hiçbir faydan, hiçbir şefaatin olmayacak mı ey Allah'ın Rasulü? dediğinde, umulur ki kıyamet günü benim şefatim ona fayda vereceğin ve onun diyor topuklarına kadar gelen ateş sayesinde onun diyor beyni, fış,、e, beyni kaynayacaktır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da cehennemde en hafif olan azaptır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra rivayet devam ediyor. Diyor ki ey kullarım hepiniz açsınız. Yani hepiniz yemeğe ihtiyacınız var. Yemek zorunlusdasınız. Yemek yeme zorunlusdasınız. Yani bundan kaçamazsınız. Neden? Çünkü yemek yemeyen insan ölür. Ona ihtiyacı var. Ve bunda bile Allah Azze ve Celle aslında insanların fakirliğini, acizliğini vurguluyor Allah Subhanehu ve Teala. Ancak diyor benim yedirdiklerim, yani rızkını talep, talep etmek için benim onlara kolay kıldığım, kolaylaştırdığım ve onlara su ve <gülüyor> su temin etmek için kolaylaştırdığım ancak bundan müstesnadır diyor Allah Subhanehu ve Teala. Öyleyse benden yemek isteyin. Yani Yemek talep edin, güç kuvvet talep edin ki ben de sizden ne yapayım, yedireyim, içireyim diyor Allah. Demek ki kardeşlerim burada aslında rızık talep etmek için Allah Azze ve Celle'ye yapılan dua'nın bir faziliti, bir lütuvi var kardeşlerim. Yani Allah'a dua edin ki Allah ne yapsın, sizi yedirsin, içirsin, yoksa hepiniz açsınız, hepiniz yemeğe muhtaçsınız. Ve diyor ki ey kullarım hepiniz çıplaksınız sadece benim giydirdiklerim dışında öyleyse benden giyinme, giyinme isteğim ki talep edeyim ki sizlere elbise vereyim. Yani hepiniz avretini örtmeye giyinmeye muhtaç işte çeşitli elbiseler giyinmeye onunla süslenmeye öyleyse dua edin ya Rabbi bana hayırlı elbiseyle rızıklandır ki. Ben de sizin dualınıza icabet edeyim diyor Allah Subhanahu wa Taala. Kardeşlerim rızık meselesi bir salih bir kimseye o esnada fiyatların arttığını, her şeyin pahalandığını haber veriyorlar, şikayet ediyorlar. Salih kimse diyor ki bana ne diyor? Beni ilgilendirmez. Ve nem ki bir tane buğday tanesi, bir dirhem de olsa, bana ne diyor? Allah Azze ve Celle, Kur'an'da demiyor mu diyor? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline namazı emret. Ve sen de bunun üzerine sabırlı ol. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزِقُ Biz senden rızık istemiyoruz ki. Seni rızıklandıran biziz diyor Allah Azze ve Celle. どういうことですか Allah Azze ve Celle ise ona düşen, yani onun bana vaat ettiği ise, beni rızıklandırmasıdır.、Diyor. Rızık böyle bir şey kardeşlerim. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle'ye itaat ederseniz, itaatini fazlalaştırırsanız, Allah Azze ve Celle zaten vaatinde ne yapmaz, hulfetmez kardeşlerim. Ama burada ne diyor? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالسَّلَاتِ Ailenine vazihmet. وَاستَبِرْ عَلَيْهَا Sen de onun üzerine ne yap? Sabırlı ol. Sabır göster diyor Allah Azze ve Celle. Taha suresi 132. ayet-i kelimesinde. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni rızıklandıran biziz diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Şimdi kardeşlerim bütün insanlar maslahatlarını ihtiyaçlarını gidermek için Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaç duyan varlıklardır. Ve Başlarına gelen bir musibeti savmak için dinleriyle alakalı, dünyalarıyla alakalı. Demek ki kol duası olmasa, Allah'ın yardımı olmasa hiçbir şey ifade etmiyor kardeşlerim. İnanın. Eğer Allah Azze ve Celle bize hidayet etmeseydi, eğer Allah Azze ve Celle bize rızık vermeseydi, eğer giydirmeseydi, yedirmeseydi, vallahi bizler. Yoldan sapmış insanlar olurduk. Aç insanlar olurduk. Çıplak insanlar olurduk. Hiçbir şey bilmeyen insanlar olurduk. Eğer Allah Azze ve Celle biz insanlara gece ve gündüz günah işleyen insanlara eğer tövbe kapısını açmasaydı, eğer mahfiret etmeseydi, inanın biz sapkın, yoldan sapmış insanlardan olurduk. Diyor ki Allah'a. 私たちの誠に、あな ل は ل なたはあなたはあなたはあなたはあなたは ل なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなた i あなたはあなたは s な e はあなたはあなたはあなたはあなたはあな n は i なたはあなたはあなたはあなたはあな l は a なた a あなたはあな l e あなたはあなたはあな e はあなたはあなたはあなたはあなたはあなた a あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあَたはَなたはあなたはあَ ن はあなたはあなた 私た ن の間で、私たَの間 ا و َちの間で、私た ن の間で、私たちの間で、私たちの ن で、私たちの間 ا 私たちの ا で、私たち ي 間で、私たちの間で、私たちの間 م 私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私た ي の間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、و たちの間で、私 ا ちの間で、私た ر の間で、私 و ちの間で、私たَの間 ن 私たちの間で、م たちの間َ私たちの間で、私たちの間で、َたちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの muhakkak hısrana uğrayanlardan, ziyana uğrayanlardan olurum. Demek ki kardeşlerim, bir kulun bütün ihtiyaçlarını Allah'tan istemesi gerekir. Seleften bazıları kardeşlerim, her ihtiyacını Allah'tan isterlermiş. Allah'a dua ederlermiş. Hatta diyor,、e, yaptığı hamurun tuzunu ve koyunun yemini bile Allah'tan isterlerdi. Diyor ki, Ayşe anamız radıyallahu anha diyor ki, Her şeyi Allah'tan isteyin. Hatta diyor, ayakkabı bağınız kaybolsa bile bunu Allah'tan isteyin. Eğer Allah bunu kolaylaştırmazsa siz bunu bulamazsınız diyor. İşte budur tevhid kardeşlerim. Allah Azze ve Celle, düşünün Fazlı ve Kerem o kadar büyük, o kadar çok ki, gecenin her son üçte birinde dünya senasına iniyor. よくもべんどんまふれていしてん、おのばしであいむ。よくもべんんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Dua'yı bile ne yapamıyoruz, yapamıyoruz. Düşünün bugün yenüzünde Müslümanlar kan ağlıyor diyoruz. Mazlum mu? Evet mazlum. Peki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle mazlumun duasını kabul edeceğini vaad etmiyorum mu? Kafir bile olsa mazlumun duasını kabul edeceğini söylemiyorum mu Allah Azze ve Celle? Allah vaadinden külfeder mi? Vaadinden cayar mı? Demek ki biz dua ibadetini bile hakkıyla ne yapmıyoruz? Yerini getirmiyoruz kardeşlerim. Eğer hakkıyla dua etsek, hakkıyla günahlarımızdan tövbe etsek, muhakkak ki Allah'ı bağışlayan, merhamet ederek olarak bulacağız kardeşlerim. Çünkü Allah zalim değildir. Gücü yettiği halde zulmedici değildir. Çünkü zulmü kendisine haram kılmıştır. Allah hepimize hayır versin. Sonra rivayet devam ediyor. Ey kullarım! Sizin Önceniz ve sonlanız, insanınız ve cinniniz, yani hepiniz, ta Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan birleseniz, bir、e, takva ehli bir kalbi,、e, insanın tek bir kalbi gibi olsanız, o diyor benim mülkümden hiçbir şey ne yapmaz, fazlalaştırmaz ve bütün hepiniz birleşse ve yine diyor facir günahkar bir insanın kalbinde bir araya gelse. Bu diyor benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin gücü ve kudreti tasarrufu elindedir. Çünkü Allah bir şey yapmak istediği zaman اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Allah Azze ve Celle bir şey yapmak istediğinde, irade, irade ettiğinde, dilediğinde ona ol der, o da oluver. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle'ye karşı olan itaatiniz ya da Ona olan masiyetiniz Allah Azze ve Celle'nin mülkünü hiçbir şey ne fazlalaştırır neze azaltır. Yani iyiliklerin iyi kimselerin yaptığı iyilik, kötü kimselerin yaptığı kötülük Allah Azze ve Celle'nin mülkünden ne bir şey fazlalaştırır ne de bir şey eksiltir. Yani yaptığınız ibadete, yaptırmış olduğunuz、e, sevaplara, amellere Allah'ın ihtiyacı yok haşa bizim ihtiyacımız var. و ぜなら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、ن たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私 ر ちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けた ر 私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受けたら、私たちの支援を受け Oradan ne kadar su eksiltir, işte ancak bu kadar diyor Allah, Subhanahu wa Taala. Allah Hazreti Cenab-ı Mülkü, bütün insanlar Allah'tan istese, Allah Hazreti ve Celle'de bu isteklerin hepsini verse, Allah Hazreti ve Celle'nin mülkünden sadece diyor bir iğneyi denize batırıp çıkarttığınız zaman ancak ve ancak o kadar diyor malından eksiltir diyor Allah Subhanahu wa Taala. Öyleyse isteyin kardeşlerim. Allah'tan istemekten korkmayın. Ama maalesef yaptığımız günahlar, Allah Azze ve Celle'ye karşı kirlenen dillerimiz, kirlenen gözlerimiz, kirlenen ellerimiz, ellerimizi semaya açıp da "Ya Rabbi, Ya Rabbi" demeye bile ne yapıyor? Maalesef engel olur. Bir kul diyor, üstü başı E, yıpranmış bir şekilde Allah Azze ve Celle elini açar, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder diyor. Yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, kazandığı haram. Fennayyeste Fe cebule Allah diyor onun duasına nasıl icabet etsin? Maalesef yapmış olduğumuz günahlarımız sayesinde ne yapamadık? Dua etme gibi bir ibadet bizden alındı kardeşlerim. Mazlum olan bile dua edemez oldu kardeşlerim maalesef. Allah birimize hayır versin. Ya ibadî innemâ hiyye amâlukum ve cealuhâ aleykum. Ey kullarım işte bunlar sizin amelleriniz. Size bunları ben sayıyorum. Femen uvecedâ hayran fel yâhmedillâh. Eğer diyor kim bir hayır bulursa Allah hahamd etsin. Yani eğer kim Allah Azze ve Celle her kimi 私の思い م はあなた ل 思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出は a なたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思 ل 出はあなたの思い出 ا ن なたの思い出はあなたの思い出はあなたの ن い出はあなたの思い出はあなたの思い出はあなたの思い Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Başına gelen bir kötülük ancak senin, sendendir, senin elinle yaptığından başka bir şey değildir diyor Allah subhanahu ve teala. كَانَا أَبُوْ اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِ Ebu Zer radıyallahu anhudan bu hadisi zikrettiği zaman, bu rivayeti zikrettiği zaman saygısından, taziminden dolayı dizlerinin üstüne, yani diz çökerek oturur, sonra bu hadisi zikredermiş kardeşlerim. Bu da onların hadise, ilmine, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne verdikleri değerin, kıymetin bir göstergesidir ki, Cibril hadisinde hatırlayacak olursanız, Cibril Aleyhisselam bir insan suretinde gelip, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, önüne diz çöküyor. O esnada Allah Rasulü de diz çökmekte. Ve ne yapıyor? Ee, İslam'dan, imandan, ihsandan ve kıyametten soruyor. Ki, i̇lim talebesinin bir、e, edebi, bir adabı olarak da zihrediliyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bu hadis hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Evet, hastanın kefaretiyle alakalı rivayetler var, devam edelim, buyurun. 491 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşlerim. Abdülhamid 491 zayıf. Evet 492'yi alalım. Ebu Sallallahu Aleyhi Vakit'in, Allah'ın rivayet edildiğine göre, Peygamber <gülüyor> Sallallahu Aleyhi Vakit'in şöyle buyurdu. Müslüman bir kişiye dokunan yorgunluktan, üzüntüden, hastalıktan veya kendisini üzecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı Allah kesinlikle ki bu günahlardan bir kısmını öter. Hatta batan bir、e, işlerden dolayı bile. Evet. Bir Müslümanın, bir müminin başına gelen bir yorgunluk, bir hüzün, bir keder veya kalbini daraltan bir sıkıntı, hatta diyor. bedenine bir diken bile batsa Allah Azze ve Celle bunların sebebiyle bunlar sayesinde onun günahlarına kefarettir diyor. Yani Allah Azze ve Celle bunların sebebiyle müminin bir Müslümanın günahlarını affeder diyor. Allah Resulü aleyhissalatu veselam. Evet. 493 493 Resul Rahman İdn-i Said, Allah kendilerine razı olsun, babası Said, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Selman, kimde kabilesinden bir hastayı ziyaret ettiğinde onunla beraberdim. Hastanın yanına girdiği zaman sana müjdeler olsun. Çünkü müminin hastalığı Allah'ın onun günahlarını bağışlamasına ve ondan razı olmasına bir vesiledir. Günahkarın hastalığı ise Sahiri tarafından bağlanan devinin hali gibidir. Sonra onu salı veriler de niçin bağlandığını ve neden salı verildiğini bilmez. Allah'ın ona neden hastalık verdiğini bilmez. Evet, biraz önceki rivayet gibi kardeşlerim, Selman radıyallahu an, Müslüman bir ziyare, Müslümanı ziyaret ediyor ve müjdeler olsun. Bir mümin kimse hastalandığı zaman Allah Azze ve Celle günahlarına kefaret kılar. Onu kötülükten dönme ve rızayı talep etme kılar. Fakat facir bir kimsenin hastalığı ise tıpkı bir deve gibidir bağlanan sonra da salıverilen bir deve gibidir diyor. O deve niçin bağlanıldığını ya da niçin salıverildiğini bilmez, anlamaz, akletmez diyor Allah Resulü. Ee, rivayetteki Selman radiyallahu aleyhi ve sellem. Anhu. Kardeşlerim, hastalık bir müminin hastalığı, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanma, Allah'a、e, günahlardan dolayı dönme ve、e, Allah'a dönme ve günahların kefareti için büyük bir kapı. Çünkü müminin başına gelen her şey onun için nedir? Hayırdır. 私はあなたの言 ل を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉ً言う أ م ر المؤمن د 言う م とで ن なたの言葉を ش うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言う ل とであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うこ ر であなたの言葉を言うことであなた ل 言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言うことであなたの言葉を言 Ve yine diyor ona bir kötülük, bir bela, bir sıkıntı gelse sabreder, bu da onun için hayırdır ve bu özellik sadece müminde olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Fazil bir kimseye gelince diyor, onun hastalanması da diyor bir deve gibidir. Deve bağlanır veya sahibi tarafından bağlanır bir yere, sonra salı verilir bu anlamaz diyor niçin hastalanmış? Yani onun hastalığı da ne yapmaz, hiçbir fayda vermez diyor. Ne dünyada? Yani dünyada herhangi bir、e, hatalarına kefaret olmaz ki ahirette onun ne olsun? Bağışlanmasına <gülüyor> sebep olsun. O yüzden Allah diyor ya اِنْهُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَنْهُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا O kafirler var ya hayvan gibidir bilekiz ondan da daha aşağıdırdır Allah Azze ve Celle. İşte tıpkı bir rivayette o şeylerin、e, hayvanlara verilen misal gibi Müminin başına gelen bir hastalık, bir bela, bir sıkıntı, bir musibet, bir hastalık mümin için günahların kefaret edilmesine, kendince oturup düşünmesine, günahlardan dolayı tövbe edip, ondan sonra da Allah'a dönmesine bir vesiledir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bir rivayet var kardeşlerim, onu da zikredeyim. Dür ki, dünyadayken Afiyet içinde yaşayanlar, yani hiç böyle bela, sıkıntı, musibet gelmeyenler, rahat içinde yaşayanlar, hani diyor yallah ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamın dünyâ müminin zindanı, kâfirin cennetidir. Ama o gün kâfirler, kıyamet günü, o dünyadayken sıkıntıya uğramış, belaya uğramış, musibete uğramış kimselin yerinde olmak isterler diyor. Çünkü onun verilen sevabı、e、görürler diyor, ecir görürler diyor. sonra velev ki diyor dünyadayken böyle bedenleri, vücutları makasla kesilmiş olsa bile, tarakla taranmış bile olsa, o gün diyor kıyamet günü o şekilde olmayı arzu ederler. Onların yerinde olmak isterler diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Ee, şunu da alalım. 494 494 Ebu Füreyle ve alttan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin erkek ve mümin kadının bedenine, ailesine, çocuklarına ve malına bela ve musibetler okul günahsız olarak Allah Allah'a kavuşuncaya kadar gelmeye devam ediyor. Evet aynı şekilde bir mümin erkeğin, mümin bir kadının başına gelen bir veya bedenine gelen veya ailesine, malına, çoluğuna çocuğuna gelen bir Sıkıntı gelmeye devam eder diyor. Hatta öyle ki diyor Allah'a hatasız günahsız bir şekilde ulaşır diyor. Demek ki bir müminin başına gelen kendisinin, bedeninin, ailesinin, malının ve çocuğunun başına gelen her şey günahlarının kefaretidir kardeşlerim. Evet. Ve böylelikle Allah'a diyor ne yapar? Hiçbir e, kötülük e, olmadan kavuşur. Bu da başına gelen bela sebebiyle Allah Azze ve Celle'ye tertemiz kavuşmasına sebep olur kardeşlerim. Son 495'te alalım bitirelim inşallah kardeşlerim. Son çünkü hasta kefaretiyle alakalı. Son rivayette alalım bitirelim inşallah. Bu rivayetle rivayet edildiğine göre bir bedeli geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmü midem umma hastaları sana isabet etti mi? Bedevi ümmi millem de nedir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhisselam eti et ile deri arasındaki ateşli bir hastalıktı duyurdu. Adam hayır dedi. Peygamber tekrar sordu sallallahu aleyhisselam tekrar sordu. Basınç başın hiç ağrıdı mı? Adam baş ağrısı da nedir dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta meydana gelen bir hastalıktır ki damarları çarpar buyurdu. Adam hayır dedi. Ebu Hürre demiştir ki adam kalkınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem halkından bir adam bakmaya kim isterse bu adama baksın. Evet. Bir bedeli Allah Resulüne geliyor. Aleyhisselatu vesselam. Allah Resulü diyor ki aleyhisselatu vesselam. Sen diyor hiç humma geçirdin mi? Yani ateşli bir hastalık. Hayır diyor. Peki hiç başın ağrıdı mı? Adam hayır diyor. Ve çekip gidiyor. Diyor ki Allah Resulü selam. Kim diyor cehennem ehlinden birine bakmak istiyorsa bu adama baksın diyor. İnginç değil mi kardeşlerim? Adam hiç hastalanmamış. Ne bir ateşlenmiş, ne başa ağrımış. Çünkü hastalıklar yapılan günahlara kefarettir kardeşlerim. Memin için. Tabii ki memin için. Kafir şey gibi. Tabii bir deve gibi, bir hayvan gibi. Hiçbir şey ifade etmiyor onun için. Hatalarından günah örtünme sebebi değil. Bunlar hepsi mümin için. Bu da Allah Azze ve Celle'nin mümine verdiği、evet. e, en güzel şeylerden kardeşlerim. Hani İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah'a sormuşlar Ey İmam nasılsın diye İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah cennete girdiğimizde inşallah iyi olacağız demiş. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. アラザレジェラハクハクビリパカタビオラバトルダバトルビリパタダサカナンコランダネレセンアラハムセンセンメーセンセセベンダレセンメーセンセグネアクラシトラジャカラアメリセメービザラナシベレベレヘムデュニアダエリクフェッシュヘムアクレティエリクフェッシュエビザイジェハナマザブルナンコロウビザイヘリミズナマザクラン 私たちは今日の夜に行きましょう。そして、私たちはあなたのお気持ちをお持ちの方にお願いします。あなたはあなたのお気持ちをお持ちの方にお願いします。